Change.org Türkiye 28 Mart pazar günü yani bu pazar herkese açık bir kampanyacılık eğitimi düzenliyor. İklim kampanyacılığına odaklanan 2,5 saatlik eğitimin ilk bölümünde Change.org'daki doğa koruma kampanyalarından bahsedilecek, başarılı kampanyalar için ipuçları verilecek ve ayrıntılı olarak kampanya yaygınlaştırma yöntemleri konuşulacak. İkinci bölümde ise unutuldu Kömürlü Termik Santrali'ne karşı 18 kurumun başlattığı Change.org Taksim Adana'ya temiz hava adresindeki kampanya incelenecek. Ücretsiz ve herkese açık olarak eğitime katılmak için Change.org Taksim Eğitim adresindeki kısa formun doldurulması gerekiyor. Change.org Taksim Eğitim. Bigay Yarımadası'nda tarım arazilerinin ekoturizm adı altında imara açıldığını söyleyen Çarpık Yapılaşmaya Hayır Platformu bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Ekoturizm adresindeki kampanyayı bugüne dek 6 binin üzerinde kişi imzaladı. Kuzey Ege'de yereli tüketen ve yerli halkı dışlayan bir sürecin ilerlediğini söyleyen Çarpık Yapılaşma Hayır Platformu kampanya metninde şu bilgilere yer verdi. Biga Yarımadası konumu, iklimi, toprak yapısı, arkeolojik ve tarihsel özellikleri, süre gelen kültürel yapısı nedeniyle hem doğası, hem yaşam formlarıyla eşsiz zenginlikte. Bölgenin doğal ve tarımsal zenginlikleri tüm ülkeye ve hatta dünyaya değer katmakta. Ne var ki bölgeye yönelik arazi rantı baskısı hem kamu yönetimini hem de siyasi karar mekanizmalarını korunması gereken bölgeyi yaygın olarak yapılaşmaya açmaya zorluyor. Bölgeyi son dönemde en fazla tehdit eden yapılaşma türüne ise hiç hak etmediği halde ekoturizm sıfatı yakıştırılıyor. Bu projelerin ne eko boyutu ne de turizm boyutu var. Düpedüz site konut inşaatları. Ekoturizm göstermelik bir sıfattan ibaret. Bizler aşağıda imzası olan kurum ve yurttaşlar olarak güçlerimizi birleştirdik. Bu dağ katliamına ve köylüleri mülksüzleştirme hareketine dur diyoruz. Bölge köylüsünü rantla değil üretimle kalkındıracak bir ekoturizmi destekliyoruz. Köylerin çevresiyle birlikte korunması, yerel halkın refahının gözetilmesi... Köylünün üretiminin değer bulması, yerinde kalkınma modelleri geliştirilmesi hepimizin ortak hedefi. Bu amaçla kamuoyunu bilgilendirmeyi, kamusal yetkileri olan kurum ve siyasi karar mekanizmalarını uyarmayı, olası mağduriyetleri engellemeyi çağdaş hukuk devletinin kurum ve yurttaşları olarak görebiliyoruz. Konuya ilişkin yasal hukuki demokratik olanakları kullanacağımızı saygıyla duyuruyoruz demiş kampanyada bugüne dek. 6 binin üzerinde kişi imza imzalamış kampanya Change.org Taksim Ekoturizm adresinde. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Akçay Sulak Alanı'nın korunması için bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Akçay Sulak Alanı adresindeki kampanya Kuzey Ege bölgesinin önemli bir sulak alanı ekosistemlerinden olan Akçay Sulak Alanı'nın yanlış kararlar nedeniyle yok olmak üzere olduğuna dikkat çekiyor. 37 sivil toplum kuruluşunun desteklediği kampanya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden alandaki moloz ve hafriyatı vahşi depolamasını, durdurmasını ve alanın temizlenerek rehabilite edilmesini talep ediyor. Kampanya metninde şöyle denmiş. Türkiye sulak alanları bakımından bulunduğumuz coğrafyanın en önemli ülkelerinden biriyken son 60 yılda uygulanan yanlış politikalar sonucu sulak alanlarının yarısından fazlasını kaybetti. Yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemleri olan sulak alanlar sudaki kirliliği azaltıyor, karbon tutuyor, suyun akışını düzenleyerek insanı taşkın, sel, fırtına gibi doğal afetlerden koruyor ve insanların geçim kaynaklarına ve beslenmesine katkı sağlıyor. Türkiye'nin toplamında kaydedilmiş olan 487 kuş türünün 30'una, Nesli kritik derecede tehlike altında olan yılan balıklarına ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapıyor Akçay Sulak Alanı. Kuzey Ege bölgesinin zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlarından biri olarak çok önemli. Akçay Sulak Alanı sazlıklar, sulak çayırlar, açık su yüzeyleri ve kumul habitatlarıyla değişik canlı gruplarının barınmasına, beslenmesine ve üremesine uygun ortama sahip. Yapılan çalışmalar alanın zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Bu önemli ekosistem kaçak yapılaşma, imar tehlikesi, su kaynakları civarında gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri gibi nedenlerle kirlilik tehlikesi altındayken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu alanı kentin hafriyat depolama alanı olarak kullanıma açtı. Sulak alanın çok kısa bir süre içinde yok olmasına neden olacak bu karardan Bir an önce vazgeçilmesi ve alanın rehabilite edilmesi sulak alan için kritik önemde. Yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Akçay sulak alanını hafriyat alanı olarak kullanılması hem hukuka hem de Türkiye'nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi'ne aykırı. Biz aşağıda imzaları yer alan sivil toplum örgütleri olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuka aykırı olan bu uygulamasından bir an önce vazgeçmesini, moloz dökümünü durdurmasını, ve alanı eski haline getirmek üzere rehabilite etmesini talep ediyoruz demişler. Kampanya Change.org Taksim Akçay alanı adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Ayar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonunu diliyoruz. Pazartesi yine sizlerle buluşmak üzere. <Sessizlik>